Bölüm 234 Cihadın fazileti Bununla beraber o kafir ve müşrikler sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranlarla öylece topyekün savaşın ve bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir. 9. Tövbe 36 Ey inananlar! Gerçi hoşunuza gitmez, ama savaş, size farz kılındı. Bazen, sevmediğiniz, hoşunuza gitmeyen bir şey, hakkınızda iyi olabilir. Ve yine, hoşlandığınız bir şey de, sizin için kötü olabilir. Allah bilir ama siz bilmezsiniz bu gerçekleri. 2- Bakara 216 Sizin için savaş, kolay da olsa, zor da olsa, gerek hafif, gerek ağır olarak hangi halde bulunursanız bulunun, hep birlikte savaşa çıkın. Ve mallarınızla, canlarınızla, Allah yolunda cihad ediniz. Yürekten çaba gösteriniz. Eğer bilirseniz, bu sizin kendi iyiliğiniz içindir. 9- Tevbe 41 Bilesiniz ki, Allah, karşılığında cenneti kendilerine vererek, kendi yolunda savaşan, Öldüren ve öldürülen mü'minlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Bu, onun yerine getirilmesini Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da bizzat güvence altına aldığı gerçek bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde. Onunla yaptığınız alım-satımdan dolayı, müjdelenip sevinin. Çünkü en büyük kazanç, kurtuluş ve bahtiyarlık budur. 9. Tevbe 111 Bir mazeretleri olmaksızın, mücadeleden kaçınan müminler ile, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla çaba gösterenler, bir olamaz. Allah, mallarıyla, canlarıyla çaba gösterenleri, mücadeleden kaçınanlardan daha üstün bir mertebeye yükseltmiştir. Gerçi Allah, tüm mü'minlere sonuçta güzellik vaad etmiş olmasına rağmen, Allah, yolunda çaba gösterenleri daha büyük bir mükafat vaad ederek, mücadeleden kaçınanlardan üstün kılmıştır. Kendi katından onlara büyük mertebeler bağış ve rahmet vermiştir. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. 4 Nisa 95-96 Ey iman edenler! Sizi hem bu dünyada hem de öteki dünyada, şiddetli bir azaptan koruyup kurtaracak bir alışveriş göstereyim mi size? Allah'a ve Peygamberine inanır, Allah yolunda malınız ve canınızla gayret gösterirsiniz. Bu sizin için en iyi olan harekettir. Keşke bilseydiniz. Eğer böyle yaparsanız, Allah günahlarınızı bağışlayacak ve sizi öteki dünyada, altından ırmaklar akan bahçelere ve bu sonsuz mutluluk bahçelerindeki güzel köşklere sokacaktır. İşte bu, büyük bir kurtuluştur. Allah size, seveceğiniz bir iyilik daha verecektir ki, O da, düşmanlarınıza karşı her zaman yardım etmesi ve yakın bir zamanda nasip olacak, Ülkelerin fethidir ki, Ey Muhammed! Mü'minlere bu fethi ve yardımı şimdiden müjdele. 61-10-13 Hadis 1286 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, hangi amel daha faziletlidir?'' diye soruldu. Allah'a ve Rasûlüne inanmak buyurdular. Sonra hangisi? sorusuna, Allah yolunda cihad etmek buyurdu. Daha sonra hangisi denilince, Allah katında kusursuz yapılarak makbul olan haçtır buyurdular. Hadis 1287 i̇bn Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ey Allah'ın Rasûlü! Hangi amel Allah katında daha sevimlidir diye sordum. Vaktinde kılınan namazdır, dedi. Sonra hangisidir, dedim. Ana-babaya iyilik etmek, buyurdular. Sonra hangisidir, deyince, Allah yolunda cihad etmek, buyurdular. Hadis 1288. Ebu Zer Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü hangi amel daha faziletlidir diye sordum. Allah'a iman ve Allah yolunda cihattır buyurdular. Hadis 1289. Enesten Allah ondan razı olsun bize bildirildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Allah yolunda yapılan bir sabah ve akşam yürüyüşü, şüphesiz, dünyadan ve dünyadaki varlıklardan daha hayırlıdır. Buhari Cihad 5 Müslim İmara 112 Hadis 1290 Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir adam, Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, insanların hangisi daha üstündür, diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda, Canıyla ve malıyla cihad eden mü'mindir, buyurdu. Sonra kimdir, diye sordu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Dağ aralarına çekilip, Allah'a ibadet eden ve insanları şerrinden uzak tutan kimsedir, buyurdular. Hadis 1291 Sehl ibni saattan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular Allah yolunda Allah'ın rızasını kazanmak için sınırda bir gece nöbet beklemek dünyadan ve dünyadaki bütün şeylerden daha hayırlıdır. Sizden birinizin, kamçısının cennette işgal ettiği yer, dünyadan ve dünyadaki bütün eşyalardan daha hayırlıdır. Bir kulun, Allah yolunda savaşta, akşamleyin veya sabah erken vakitteki yürüyüşü de, dünyadan ve dünya üzerindeki tüm şeylerden daha hayırlıdır. Hadis 1292 Selman, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken işittim demiştir. Bir gün, bir gece, sınır boyunda nöbet tutmak, gündüzü oruçla, gecesi ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Şayet bu kişi nöbet esnasında vefat ederse, yapmakta olduğu amelin sevabı kıyamete kadar devam eder. Şehitler gibi cennette rızıklandırılması da devam eder. Her türlü fitneden bilhassa kabirdeki sorgu meleklerinden de güven içinde olur. Hadis 1293 Fedale İbni Ubeyd'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Her ölenin amel defteri kapanır yalnız Allah rızası için İslam memleketinin sınırlarında nöbet tutanların defteri kapanmaz Yaptığı işlerin sevabı, kıyamet gününe kadar artarak devam eder. Kabir fitnesinden de güvenlik içerisinde olur. Hadis 1294 Osman'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yolunda, Allah rızası için bir gün nöbet beklemek, başka yerlerde bin gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır. Hadis 1295. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse Allah'a inanır, Peygamberlerini tasdik eder ve sadece Allah yolunda cihad ederse, Allah o kimseyi şehid olursa cennete koymak, gazi olursa manevi mükafat'a ve dünyalık ganimete kavuşmak olarak evine döndürmeye kefil olmuştur. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda açılan bir yara, kıyamet gününde açıldığı şekliyle gelir. Rengi, kan rengi, kokusu, misk kokusudur. Yine Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, eğer Müslümanlara zor gelmeseydi, Allah yolunda cihada çıkan birliklerden hiçbir zaman ayrılıp geri kalmazdım. Fakat maddi güç bulamıyorum ki onların hepsini savaşa göndereyim. Onlar da zaten bu imkandan mahrumlar. Benden ayrı kalıp geride kalmakta onlara zor geliyor. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda savaşıp öldürülmemi, sonra savaş edip yine öldürülmeyi, sonra tekrar savaş edip yine öldürülmeyi çok arzu ederdim. Hadis 1296 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yolunda yara alan herhangi bir kimse kıyamet gününde yarasından kanlar aktığı halde gelir. Renk kan rengi, koku ise misk kokusudur. Hadis 1297. Muaz'dan Allah ondan razı olsun bize bildirildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah yolunda Müslümanlardan bir kişi bir deve sağlayacak kadar bir süre cihad ederse, cennet onun hakkı olur. Allah yolunda yaralanan veya bir sıkıntıya düşen kimse, kıyamet gününde yaralandığı an gibi kanlar içinde Allah'ın huzuruna gelir. Kanının rengi, zaferan gibi kıpkırmızı, kokusu da misk kokusu gibidir. Hadis 1298 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Asabından bir kişi, içerisinde tatlı su kaynağı bulunan bir dağ yolundan geçmişti. Burası çok hoşuna gitmişti. Ah! Ne olaydı da, insanlardan ayrı bir halde şurada otursaydım. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden izin almadan bunu asla yapmam, dedi. Sonra da durumu, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz etti. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Aman ha! Böyle bir şey yapma! Çünkü sizden birinizin Allah yolunda çalışıp gayret etmesi, evinde oturup yetmiş sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz O halde Allah yolunda cihada çıkınız Kim deve sağlayacak kadar bir zaman Allah yolunda cihad ederse cenneti hak etmiş olur Hadis 1299 Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun şöyle bildirilmiştir. Resûlullah, sallallahu aleyhi ve selleme, Allah yolunda, cihada denk, cihad sevabını alacak, hangi iş vardır, diye soruldu. Ona denk ibadeti yapmaya güç yetiremezsiniz, buyurdu. Asap aynı soruyu, iki-üç defa tekrarladılar. Resûlullah, Sallallahu aleyhi ve sellem her defasında ona denk ibadete güç yetiremezsiniz Cevabını tekrarlayarak şöyle buyurdu Allah yolunda cihad eden kimsenin benzeri gündüzleri oruç tutan gecelerini namaz kılıp Kur'an okumakla geçiren ve Allah'ın ayetlerine gereği biçimde itaat eden. Ve Allah yolundaki mücahid dönünceye kadar, ne namazdan, ne de oruçtan usanmadan, ara vermeyip devam eden kimse gibidir. Müslim, İmara, 118 Buhârî'nin rivayeti de şöyledir. Bir adam, Ya Resûlallah, bana cihada denk bir amel gösterseniz, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, ona denk olabilecek bir amel bulamıyorum ki, buyurdu. Sonra, mücahit savaşa çıktığı zamandan başlayarak, mescide kapanıp, durmadan, usanmadan namaz kılmaya ve aralıksız iftarını açmadan oruç tutmaya güç yetirebilir misiniz, buyurdu. Bunun üzerine soruyu soran kişi, Buna kim güç yetirebilir ki? dedi. Hadis 1300 Yine, Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İnsanların en hayırlı geçim yolu tutanlarından biri, Allah yolunda atının dizginine yapışıp, harp haberini işittiği, yahut korkulu bir haber işittiğinde, öldürmeyi ve ölmeyi göze alarak, düşmanın bulunması muhtemel yerlere, atının üzerinde uçarcasına saldırmaya hazır duran kimsedir. Bir diğer kimse ise, dağ tepelerinde veya derelerde, Koyunlarının arasında namazını kılan, zekatını veren ve kendisine ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet eden kimsedir. Her iki şekilde yaşayan kimseler, daima hayır üzeredirler. Hadis 1301 Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yolunda cihad edenler için, Allah, cennette yüz derece hazırlamıştır ki, her derecenin arası, yerle gök arası kadardır. Hadis 1302 Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı hak olan din ve Muhammed'i peygamber olarak kabul eden ve buna razı olan kimse, cenneti hak eder. Bu söz, Said'in hoşuna gitti ve, Ya Rasûlallah, bu sözü bana tekrarlasanız, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sözünü tekrarlayarak şöyle buyurdu: Bir başka amel daha vardır ki Allah o amel yüzünden kulunu cennette yüz derece yükseltir. Her bir derecenin arası da yerle gök arası kadardır. Ebu Said, o amel nedir ya Resulallah diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah yolunda cihat Allah yolunda cihattır buyurdular Hadis 1303 Ebubekr İbni Ebu Musa el eşari şöyle demiştir Babamdan işittim Düşman karşısında duruyor ve şöyle diyordu Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şüphesiz cennet kapıları, kılıçların gölgeleri altındadır, derken işittim. Bunun üzerine, üstü başı perişan halde birisi kalkıp, Ey Ebu Musa! Bu sözü, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin, böyle dediğini sen mi işittin? diye sordu. Ebu Musa, Evet, ben işittim, cevabını verdi. Bunu duyan adam, arkadaşlarına dönüp, sizleri selamlarım, dedi ve kılıcının kınını kırıp attı. Sonra elinde yalın kılınçla düşman üzerine yürüdü ve ölünceye kadar savaştı. Hadis 1304 Ebu Abs Abdurrahman İbni Cübeyr'den, Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Allah yolunda ayağa tozlanan kimseye, cehennem ateşi dokunmaz. Hadis 1305 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Sağlan süt, nasıl memeye tekrar girmezse, Allah korkusundan ağlayan bir kimse de, cehenneme girmez. Bir kimsenin üzerinde, Allah yolundaki cihadın tozuyla, cehennem dumanı birleşmez. Hadis 1306 İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki göze cehennem ateşi dokunmaz. Biri, Allah korkusundan ağlayan göz, diğeri, Allah yolunda Allah rızası için nöbet bekleyerek, Geceleyen Göz Hadis 1307 Zeyd İbni Halid'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Kim Allah yolunda cihada gidecek bir mücahidi donatırsa, yani cihad için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılarsa, kendisi cihada katılmış gibi sevap kazanır. Cihada giden kimsenin ailesini görüp gözeten kimse de, bizzat cihat yapmış gibi sevap kazanır. Hadis 1308 Ebu Ümâme'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdu. Sadakaların en faziletlisi, Allah yolunda kurulan çadırın gölgesi ve Allah yolundaki bir mücahide verilen bir hizmetçi ve Allah yolunda kullanılmak üzere bağışlanmış bir erkek devedir. Hadis 1309 Enes'ten Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Eslem kabilesinden bir genç, Ya Rasulullah, ben cihada katılmak istiyorum. Fakat savaşabilmek için gerekli malzemeyi temin edecek gücümde yok. dedi. Peygamber Efendimiz, filan adama git. O cihada katılmak üzere hazırlanmıştı. Fakat hastalandı. buyurdu. Genç ona gelip, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana selam ediyor ve savaşa gitmek için hazırladıklarını bana vermeni söylüyor dedi. Bunun üzerine adam hanımına seslenerek hanım savaş için hazırladıklarımı bu gence ver. Onlardan hiçbir şey alı koyma. Vallahi ondan alı koyacağın hiçbir parça senin hakkında yararlı ve bereketli olmaz. Hadis 1310 Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Beni lihyan üzerine asker gönderdi ve, iki kişiden biri cihada gitsin, elde edilecek sevapta ikisi de ortaktır, buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetinde, İki kişiden biri cihada çıksın, buyurdu. Sonra oturanlara şöyle dedi: Sizden birisi harbe gidenin ailesine ve malına iyi bakarsa, onun mükafatının yarısını alır. Hadis 1311. Berah, Allah ondan razı olsun. Beradan, Allah ondan razı olsun aktarıldığına göre, tepeden tırnağa silahlı bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve, Ya Resûlallah! Sizinle beraber savaşa mı katılayım, yoksa Müslüman mı olayım? dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Önce Müslüman ol, sonra da savaş! dedi. O adam Müslüman oldu, Sonra savaştı ve şehit düştü. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem az çalıştı çok kazandı buyurdu. Hadis 1312 Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Cennete giren hiçbir kimse, bütün yeryüzündeki her şeye sahip olsa bile, dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Ancak şehitler, gördüğü ikram ve itibar sebebiyle, dünyaya dönüp on defa şehit olmayı ister. Başka bir rivayette, şehitliğin faziletini gördüğü için denilmiştir. Hadis 1313 Abdullah İbni Amr İbna Aslan Allah onlardan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şehit olan kimsenin kul borcu dışındaki bütün günahlarını Allah bağışlar. Başka bir rivayette, Allah yolunda öldürülen kişinin, kul borcu dışındaki bütün günahları silinir. Hadis 1314 Ebu Katade'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabı içinde ayağa kalkarak, Allah yolunda cihat ve Allah'a iman etmek, amellerin en faziletlisidir.'' diye konuştu. Ashabdan biri kalkıp, ''Ya Resûlallah, eğer Allah yolunda şehid olursam, bu benim günahlarıma kefaret olur mu?'' diye sorunca, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Evet, sabrederek ve ecrini de sadece Allah'tan bekleyerek, Cepheden kaçmaksızın, düşmana karşı koyup, Allah yolunda şehit düşersen, günahlarına kefaret olur, buyurdu. Sonra, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl demiştin, diye sordu. Adam da, şayet ben Allah yolunda öldürülürsem, günahlarıma kefaret olur mu, diye sözünü tekrarladı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona Evet Sabrederek ecrini de sadece Allah'tan bekleyerek Cepheden kaçmaksızın Cepheden kaçmaksızın düşmana karşı koyup Allah yolunda öldürülürsen Günahlarına keffaet olur Ancak insanlara olan borcun bunun dışındadır bunu bana Cibril söyledi, buyurdu. Hadis 1315 Cabir, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Bir adam, Ya Resûlallah, Allah yolunda öldürülürsem, yerim neresidir? diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cennettir diye cevap verdi. Bunun üzerine adam elindeki hurmalara attı ve savaştı ve sonunda şehit oldu. Hadis 1316. Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ashabı yola çıktı. Müşriklerden önce Bedir'e vardılar. Müşrikler de geldiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden hiçbiriniz, benim emrim olmadıkça hiçbir şey yapmasın diye emir verdi. Müşrikler yaklaşınca, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, genişliği gökler ve yer arası kadar olan ''Cennete girmek üzere harbe hazır olun.'' buyurdu. Enes der ki, ''Ensardan Umeyr-i İbni Hümam, Allah ondan razı olsun. Ya Resûlallah, genişliği göklerle yer arası kadar olan cennet mi?'' diye sordu. Peygamberimiz, ''Evet.'' buyurdu. Umeyr, ''Ne iyi, ne güzel şey.'' dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, niçin öyle söyledin diye sordu. Umeyr, vallahi ya Rasulallah cennet ehlinden olmayı istediğim için öyle söyledim. Başka bir gayem yok, dedi. Rasulullah da, şüphesiz sen cennetliksin, buyurdu. Bunun üzerine Umeyr, torbasından biraz hurma çıkarmış ve yemeye başlamıştı. Sonra, eğer bu hurmaları tüketinceye kadar yaşayacak olursam, bu hayat bana uzun gelir, dedi. Elindeki hurmalara attı ve şehi oluncaya kadar savaştı. Hadis 1317 Yine Enes'ten, Allah ondan razı olsun, nakledilmiştir. Bir grup insan, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, bize Kur'an'ı ve sünneti öğretecek kimseler gönderseniz dediler Raulullah sallallahu aleyhi ve sellem de içlerinde dayım haram İbni Minha'nın da bulunduğu ensardan kendilerine kur'ra denilen yetmiş kişiyi onlara gönderdi. Bunlar Kur'an okuyor ve geceliğin onu müzakere edip öğretiyorlardı gündüzleri ise su getirip, mescide koyarlar, odun toplayıp, onu satarak, parasıyla suffe ehline ve fakirlere yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onlara bu kişileri göndermişti. Fakat gidecekleri yere varmadan, düşman saldırısına uğradılar ve öldürüldüler. Onlar, düşman tarafından kuşatılıp, Öldürülmeden önce, Allah'ım, bizim haberimizi Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ulaştır. Bizler sana kavuşmak üzereyiz ve senden razı olarak, sen de bizden razı ol, dediler. Bir adam yaklaşarak, Enes'in dayısı harama mızrağını sapladı. Hatta vücudunun bir tarafından öbür tarafına geçirdi. Bunun üzerine haram, Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki, cenneti kazandım gitti, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu olayı haber alınca, ashabına, şüphesiz ki din kardeşleriniz öldürüldüler. Ve onlar, Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Bizler sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol. Diye niyazda bulundular. Buyurdu. Hadis 1318. Yine Enes'ten Allah ondan razı olsun nakledilmiştir. Amcam Enes ibn Nadr Allah ondan razı olsun Bedir savaşına katılmamıştı. Bu, ona çok ağır gelmişti. Bu sebeple, Ya Resûlallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah, müşriklerle yapılacak bir savaşta beni karşılaştırırsa, ne yapacağımı Allah görür, dedi. Uhud günü gelip, Müslümanlar düşman karşısında dağılınca, Enes İbni Nadr, arkadaşlarını kastederek, ya Rabbi, şu arkadaşlarımın yaptıklarından dolayı senden af dilerim, dedi. Müşrikleri kastederek de, bunların yaptıklarından da uzak olduğumu arz ederim, deyip ilerledi ve Sa'd İbni Muaz'la karşılaştı. Ve ey Sa'd İbni Muaz, işte cennet, nadrin Rabbine yemin ederim ki, Uhud'dan yana onun kokusunu alıyorum, dedi. Saat bu olayı anlatırken, Ya Allah, ben onun yaptığını yapmaya güç yetiremedim, dedi. Hadisi bize nakleden Enes amcasıyla ilgili olayı şöyle anlatır: Amcamı şehid edilmiş olarak bulduk. Vücudunda 80'den fazla kılıç, mızrak ve ok yarası vardı. Müşrikler ona müsle yaparak, yani göz, kulak ve tüm uzuvlarını kopararak belirsiz bir hale getirmişlerdi de onu kimse tanıyamadı. Sadece kız kardeşi parmak uçlarından tanıyabildi. Enes "Biz şu ayetin amcam ve onun gibi olan kimseler hakkında inmiş olduğu kanaatindeyiz." dedi. Müminler içinde Öyle kimseler vardır ki Allah'a karşı verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi verdiği sözü yerine getirerek çarpışıp şehit düştü, kimi de sırasını bekliyor. Onlar hiçbir şekilde verdikleri sözden caymadılar. 33 Ahsap 23 Hadis 1319 Semure'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Bu gece rüyada iki adam gördüm yanıma geldiler ve beni bir ağaca çıkardılar sonra da bir eve beni koydular O ev şimdiye kadar benzerini görmediğim bir güzellikteydi o iki kişi bana şöyle dediler: Burası şehitlerin köşkleridir. Bu eşsiz ev şehitler sarayıdır. Hadis 1320. Enes'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Ümmü Harise İbni Süraka diye bilinen Ümmü Rubei binti Bera. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve, Ya Resûlallah, bana Harise'den haber verir misiniz? Harise, Bedir Savaşı'nda öldürülmüştür. Eğer cennette ise, sabredeceğim. Değilse, onun için çok ağlayayım, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona, Ey Ümmü Harise, cennetin içinde pek çok cennetler vardır. Senin oğlun, bunların en yücesi olan, Firdevs cennetindedir.'' buyurdu. Hadis 1321 Cabir İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Babamın müşle yapılmış, yani tüm uzuvları kesilmiş, Darmadağın olmuş bir durumda, cesedi getirilip, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne konuldu. Yüzünü açmak için davrandığımda, kabilem bana engel oldular. Bunun üzerine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Melekler durmadan onu kanatlarıyla gölgelendiriyorlar, buyurdu. Hadis 1322 Sehl İbn Huneyf'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kim samimi olarak şehit olmayı isterse yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır Hadis 1323 Enes'ten Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kim samimi olarak şehit olmayı isterse şehit olmasa bile kendisine bu mertebe verilir Hadis 1324 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinize karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa, şehid olan kimse de ölüm acısını ancak o kadar duyar. Hadis 1325 Abdullah ibne Ebu Enfa'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığı günlerden birinde güneş batıya meyledinceye kadar bekledi. Sonra ashabın arasında kalkıp ey Müslümanlar düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyiniz Allah'tan afiyet dileyiniz. Fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz. Biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Sonra şöyle devam ederek: Ey Kur'anı indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren ve düşman saflarını darmadan edip bozguna uğratan Allahım, düşmanları perişan et ve onlara karşı bize yardım et, diye dua etti. Hadis 1326 Sehl İbni Sa'd'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İki dua geri çevrilmez, veya pek nadir olarak geri çevrilebilir. Bunlar, ezan okunurken yapılan dua ile, savaş esnasında, orduların birbirine giriştiği dehşet anında yapılan duadır. Hadis 1327 Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, savaş için çıktığında, şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim yardımcım ve dayanağım sadece sensin. Senin yardımınla hareket ediyorum. Senin yardımınla düşmana hücum ediyorum ve senin verdiğin kuvvetle düşmanlarla savaşıyorum. Hadis 1328 Ebu Musa'dan, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir topluluğun hücumundan korkarsa, şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin korumanı, onlara karşı siper ediniyoruz ve onların şerlerinden sana sığınıyoruz. Hadis 1329 İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününe kadar, atların alınlarına hayır bağlanmıştır. Hadis 1330 Urve el-Barikî'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününe kadar, atların alınlarına hayır yani ecir ve ganimet bağlanmıştır. Hadis 1331 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Bir kimse Allah'a inanarak ve onun vaadine gönülden bağlanarak Allah yolunda bir at beslerse, o atın yediği, içtiği, gübresi ve idrarı, kıyamet günü o kimsenin mizanına sevap olarak konacaktır. Hadis 1332 Ebu Mes'ud Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Bir adam, yularlı bir deve ile Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek, bunu Allah yolunda bağışlayıp vakfettim, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, bunun karşılığı olarak sana kıyamet gününde yularlanmış yedi yüz deve verilecektir buyurdular. Hadis 1333 Kendisine Ebu Suat, Ebu Esed, Ebu Amir, Ebu Amr, Ebu'l-Esved, Ebu'l-Abs'da denilen Ebu Hammad, Utbe İbni Amir el-Cüheni, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, Minberde şöyle derken işittim. Düşmanlarınız için elinizden geldiği kadar kuvvet hazırlayınız. Dikkat ediniz, kuvvetten amaç atmaktır. Yine dikkat ediniz, kuvvet atmaktır. Yine dikkatli olunuz ki, kuvvet atmaktır. Hadis 1334 Yine Ukbe İbn Amir'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Yakında pek çok yerler fethedeceksiniz Allah sizlere pek çok yardımlar edecektir Hiçbiriniz oklarıyla egzersiz yapmaktan bıkıp usanmasın Hadis 1335 Yine Ukbe İbni Amir'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kim atıcılık öğrenir de sonra onu terk ederse bizden değildir veya bize isyan etmiştir Hadis 1336. Yine Ebu Hammad Ukbe İbni Amir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyurdu: Allah bir ok yüzünden üç kişiyi cennetlik eder. Hayır ve sevap umarak o oku yapan sanatçıyı. O oku, Allah yolunda kullanıp atanı, oku atana yardımcı olanı. Atıcılık ve binicilik öğreniniz. Atıcılık öğrenmeniz, binicilik öğrenmenizden daha çok benim hoşuma gider. Kim atıcılık öğrendikten sonra, onu hiçe sayarak bırakırsa, o nimeti elden kaçırmış olur veya nankörlük etmiş olur. Hadis 1337. Seleme İbni Ekva Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atış müsabakası yapan bir topluluğa uğradı ve Ey İsmail oğulları atınız atıcılık öğreniniz çünkü babanız İsmail de atıcıydı buyurdu. Hadis 1338 Amr Abes eden, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsenin Allah yolunda bir ok atması, köle azad etme sevabına denktir. Hadis 1339 Ebu Yahya, Hüreym İbni Fatikten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Allah yolunda malını harcayan kimseye, Allah yedi yüz misli mükafat verir. Hadis 1340 Ebu Said'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Bir kul, Allah yolunda, bir gün oruç tutarsa, bugünden dolayı Allah, onun yüzünü, yetmiş yıl cehennemden uzak tutar. Hadis 1341 Ebu Ümâme'den, Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kimse Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah onunla cehennem arasında yerle gök genişliğinde bir hendek açar. Hadis 1342. Ebu Hureyre'den. Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kimse savaş yapmadan ve cihada katılmayı gönlünden geçirmeden ölürse bir tür nifak üzere ölür. Hadis 1343. Cabir Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bir gazvede beraberdik. Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Medine'de bir takım insanlar var ki siz yolda yürüdükçe ve herhangi bir dereyi geçtikçe onlar niyetlerinden dolayı sizinle gibidirler. Onları hastalık koymuştur. Başka bir rivayette ise, sevap kazanmakta onlar size ortak oldular şeklindedir. Müslim imara 159 Enes'ten Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Onları özürleri alı koymuştur. Hadis 1344. Ebu Musa'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına bir bedevi geldi ve, ya Rasulallah, adam var ki ganimet için savaşır. Bir başkası şöhret kazanmak için savaşır. Kimi de cesaretini göstermek için savaşır. Başka bir rivayete göre kahramanlık taslamak için veya ırkının üstünlüğünü göstermek için savaşıyor. Diğer bir rivayette kızgınlığı ve kini dolayısıyla savaşıyor. Bunların hangisi Allah yolunda savaşmış olur? diye sordu. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kim Allah'ın sözü ve dini üstün olsun diye savaşırsa, sadece o Allah yolunda savaşmış olur, buyurdular. Hadis 1345 Abdullah İbni Amr İbni Aslan Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cihada çıkan bir birlik ve seriye savaşır, ganimet alır ve ölümden kurtulursa, mükafatlarının üçte ikisini peşin olarak almış olurlar. Bir birlik ve bölük cihada çıkar, ganimet elde edemez şehit olur veya yaralanırsa onların mükafatları ahirette tam olarak verilir. Hadis 1346. Ebu Ümemeden Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre bir adam Ya Resulallah seyahate çıkmam için bana izin ver dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmetimin seyahati, Allah yolunda cihada gitmesidir buyurdular. Hadis 1347 Abdullah İbni Amr İbni As'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Düşmanla karşılaşmaksızın savaştan dönüş, savaş açısından savaşa gidip, savaşıp geri dönmek gibidir. Hadis 1348 Sahib İbni Yezid, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, Tebük gazvesi dönüşünde, asabı onu karşılamaya çıkmıştı. Ben de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çocuklarla birlikte Seniye ül veda denilen yerde karşıladım. Ebu Davud, Cihad, 176 Buhârî'nin rivayeti şöyledir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i karşılamak üzere çocuklarla birlikte Seniye ül veda denilen yere kadar gittik. Hadis 1349 Ebu İmame'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kim cihad için savaşa çıkmaz veya savaşa çıkan bir mücahidi donatıp savaşa yollamaz ya da cihada çıkan kimsenin aile ve çocuklarına bakmak suretiyle hayırlı bir işte bulunmazsa, Allah, o kimseyi kıyamet gününden önce büyük bir belaya uğratır. Hadis 1350 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz, Müslümanlar olarak, müşriklerle, mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad ediniz. Hadis 1351 Ebu Hakim de denilen, Ebu Amr Numan İbni Mukarrin, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bulundum. Gündüzün ilk vakitlerinde savaşa başlamadığı zaman güneşin batmaya meyletmesine kadar geciktirip rüzgarın esmesine ve ilahi rahmetin inmesine kadar beklerdi. Hadis 1352. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun nakledildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyiniz. Allah'tan afiyet isteyiniz. Karşılaştığınız zaman da sabırlı ve dirençli olunuz. Hadis 1353 Ebu Hureyre ve Câbir'den Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Harp, hileden ibarettir. Bölüm 235 Savaş dışında, değişik sebeplerle ölüp, hükmen şehit sayılanlar. Hadis 1354 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun. Bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Şehitler beş kısımdır. Bulaşıcı hastalıklara yakalananlar, karın hastalığı, isale tutulanlar, suda boğularak ölenler, göçük altında kalarak can verenler ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Hadis 1355. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına "Siz kimleri şehit sayarsınız?" diye sordu. Sahabiler de "Ey Allah'ın Resulü kim Allah yolunda öldürülür ise, o şehittir, dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir, buyurdu. Asap o halde kimler şehittir, ey Allah'ın Rasulü? dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah yolunda öldürülen şehittir. Allah yolunda ölen şehittir. Bulaşıcı hastalıktan ölen şehittir. Karın hastalığı, ishalden dolayı ölen şehittir. Suda boğularak ölen şehittir, buyurdular. Hadis 1356 Abdullah İbni Amr İbni As'tan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular Malını korumak uğrunda öldürülen şehittir. Hadis 1357 Cennetle müjdelenen on sahabiden biri olan Ebu Lu'aver Said ibn Zeyd ibn Amr ibnü feilden Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Malı uğrunda öldürülen şehittir dini uğrunda hayatını feda eden şehittir ailesinin ırz ve namusuna tecavüz karşısında mücadelede öldürülen kimse de şehittir. Hadis 1358 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip, Ey Allah'ın Resûlü! Birisi gelip, malımı zorla almak istersen ne yapayım? diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona malını verme, buyurdu. Benimle kavga edip, beni öldürmeye kalkışırsan ne yapayım? diye sorunca, sen de onunla savaş, cevabını verdi. Ya o adam beni öldürürse deyince, Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, sen şehid olursun, buyurdu peki ben onu öldürürsem ne olur diye sorunca, Efendimiz, o cehenneme gider, cevabını verdi. Bölüm 236 Köleyi hürriyetine kavuşturmanın fazileti Ama o sarp yokuşu, cehennemde bir dağın adı, tırmanıp geçemedi. Bilir misin nedir o sarp yokuş? Bir köleyi azâd etmektir. Veya, kâfirlerin elinde esir tutulan Müslüman bir esiri kurtarmaktır. 90 belet 11-13 Hadis 1359 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, Bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim, Müslüman bir köleyi hürriyetine kavuşturursa, Allah, onun her organına karşılık hürriyete kavuşturanın bir organını, cehennem ateşinden kurtarır, üreme organına varıncaya kadar. Hadis 1360. Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: "Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, hangi işleri yapmak daha faziletlidir, diye sordum. "Allah'a iman ve Allah yolunda cihad etmek" buyurdular. "Hangi köleyi hürriyetine kavuşturmak daha faziletlidir, dedim. Sahibi yanında en kıymetli ve fiyatı en yüksek olanı buyurdular. Bölüm 237 Kölelere iyilik Etmek Yalnızca Allah'a kulluk edin ve ondan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın. Ana-babaya, yakın akrabaya, Yetimlere, muhtaçlara, kendi çevrenizde olan komşulara, uzak komşulara, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altındaki hizmetçi ve işçilere iyilik yapın, iyi davranın. Doğrusu Allah, kendini beğenip böbürlenenleri sevmez. 4. Nisa 36 Hadis 1361 Mâhrûr İbn-i Süveyd şöyle demiştir. Ebu Zer'i, Allah ondan razı olsun, üzerinde değerli bir elbiseyle gördüm. Kölesi de aynı elbiseyi giymişti. Bunun sebebini sordum. Ebu Zer, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, köle asıllı bir kimseye sövdüğünü, ve annesinden dolayı ayıpladığını anlattı. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle demişti. Sende cahiliye huyundan bir parça var. Onlar sizin hizmetçileriniz ve aynı zamanda kardeşlerinizdir. Allah onları sizin idarenize vermiştir. Kimin eli altında böyle bir kardeşi varsa kendi yediğinden ona yedirsin, giydiğinden de giydirsin. Onlara güçlerinin yetmeyeceği şeyleri yüklemeyiniz. Şayet ağır bir iş yüklerseniz, onlara yardım ediniz. Hadis 1362 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdu. Sizden birinize, hizmetçisi yemeğini getirdiğinde, onu sofrasına oturtmazsa, kendisine yiyebileceği kadar bir miktar versin. Çünkü yemeği o hazırlamıştır. Bölüm 239 Kargaşalar ve fitne zamanında ibadet etmenin önemi Hadis 1367. Makil İbn Yesar'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kargaşalı ve fitneli zamanlarda Allah'ın istediği gibi davranışlarda bulunmak bana hicret etmek gibidir. Bölüm 240. Satışta, alışta, alıp vermede cömert davranmak, borcunu güzelce bir şekilde ödeyip, alacağını bağışlamak, ölçü ile tartıda teraziyi alacaklı tarafa eğdirmek, eksik ölçmekten kaçınmak, zengin ile fakir boşluğa mühlet vermek ve alacağından bir kısmını bağışlamak. Siz, ne iyilik yaparsanız, mutlaka Allah, onu çok iyi bilir. 2. Bakara 215 Bunun içindir ki, ey kavmim! Ölçü ve tartı işlerinizde, dürüst ve duyarlı olun. İnsanların, Mal, eşya ve paralarını eksik vermeyin. 11. Hut 85. Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar ki insanlardan bir şey ölçüp aldıklarında ölçüyü tam tutarlar. Fakat diğer insanlara ölçüp tarttıklarında ölçü ve tartıyı eksik yaparlar. Onlar tekrar diriltilip kaldırılacaklarını sanmıyorlar mı? Korkunç bir gün ki mutlaka hesaba çekilecekler. O gün tüm insanlar alemlerin Rabbi huzurunda hazır olup dikilecekler. 83 Mutaffifin 1 6 1 ila 6 Hadis 1368 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, alacağını istemek üzere, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ve Peygamberimize karşı, ağır bir ifade kullandı. Bunun üzerine ashab, ona haddini bildirmeyi düşündüler. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem de, onu bırakınız. Çünkü alacaklının söz söylemeye hakkı vardır, dedi. Ve onun devesiyle aynı yaşlı olan bir deve veriniz, diye emretti. Bunun üzerine ashab, ey Allah'ın Rasûlü, onun devesinden daha iyi ve daha yaşlı olanı bulabiliyoruz, dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o durumda onu veriniz. Şüphesiz ki sizin hayırlınız borcunu en güzel şekilde ödeyendir buyurdular. Hadis 1369 Cabir'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Alışta, satışta, borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye, Allah rahmet etsin. Hadis 1370 Ebu Katade'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdular. Bir kimse, Allah'ın, kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isterse, borcunu ödeyemeyen kimseye biraz daha zaman tanısın veya borcundan bir bölümünü indirsin. Hadis 1371 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdu. İnsanlara borç para veren bir adam vardı. O, hizmetçisine şöyle derdi. Darda kalan bir kimseden alacak istemeye gidersen, onu sıkıştırma, affediver. Olabilir ki, Allah da bu yüzden bizi affeder. O kimse Allah'a kavuştuğunda, Allah onu affetti. Hadis 1372 Ebu Mes'ud el-Bedri'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Sizden evvelkilerden, bir adam sorguya çekildi. Defterinde, hayır namına hiçbir şey bulunamadı. Fakat, bu adam, İnsanlarla düşüp kalkardı. Zengin olup, hizmetçisine de darda kalan fakirlerin borcunu affedip, onlardan vazgeçmelerini emrederdi. Bunun üzerine Allah, Celle Celaluhu, biz affetmeye ondan daha layıkız, onu affediniz buyurdu. Hadis 1373 Huzeyfe, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Kendisine mal verilen bir kimse, Allah'ın huzuruna geldi. Allah ona, dünyada bu malıyla ne yaptın? diye sordu. Huzeyfe diyor ki, hiçbir kimse Allah'a karşı hiçbir şeyi gizleyemez. Dolayısıyla bu adam da ya Rab, Sen bana mal verdin, ben de insanlarla alışveriş yaptım. Alışverişte kolaylık göstermek benim adetimdi. Zengine kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet tanırdım. Bunun üzerine Allahü Teala kolaylık göstermeye ben senden daha layıkım, dedi. Ve meleklere de kulumu affediniz buyurdu. Ukbe İbni Amir ve Ebu Mes'ud el-Ensari, Allah onlardan razı olsun, şöyle dediler. Biz bunu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından böylece işittik. Hadis 1374 Ebu Hureyreden Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kimse darda kalmış bir borçluya mühlet verirse veya borcunun bir kısmını ya da tamamını bağışlarsa Allah o kişiyi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendirir. Hadis 1375 Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cabir'den bir deve satın almıştı. Devenin parasını verirken, üzerine bir miktar daha ilave edilmesini emretti. Hadis 1376 Ebu Safvan Süveyd İbni Kays, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ben ve Mahremetül Abdi, Hecer denilen yerden bez getirttik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve bizden bir şalvarlık bez almak üzere pazarlık etti. Yanımda paraları tahsil eden veznedarım vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ücretin üzerine biraz ilave ederek al, diye emretti. Bölüm 241 İlmin Üstünlüğü Ey Rabbim! İlmimi arttır, de. 20 Taha 114 hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? 39 Zümer 9 Allah sizden, inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltir. 58 Mücadele 11 Kulları arasından yalnızca anlama ve kavrama yeteneğine yani vahiy bilgisine sahip olan alimler Allah'tan gereği biçimde korkarlar. 35 Fatır 28 Hadis 1377 Muaviye'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah, kimin hakkında hayır isterse, onu din hususunda bilgi ve anlayış sahibi kılar. Hadis 1378 Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurmuşlardır. Yalnızca, şu iki kimseye imrenilir. Onlar gibi olmak istenebilir veya bu iki kimseye haset edilir ve bunlardaki bu nimetin yok olması istenir. Bir, Allah'ın kendisine verdiği malı, hak yolunda harcayıp tüketen kimse. İki, Allah'ın kendisine verdiği ilimle, yerli yerince hükmedip, onu başkalarına öğreten kimse. Hadis 1379 Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, bol yağan yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir kısmı verimli bir toprak olup, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip, üzerinde tutan çorak bir yerdir. Allah, burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer, hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o biriken su ile sularlar. Yine yağmurun yağdığı öyle bir yer daha vardır ki, orası düz ve kaypaktır. Ne suyu üzerinde tutar, ne de ot bitirir. İşte bunun gibidir ki, Allah'ın dininde anlayışlı olup, bilgili olup, Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem de öğreten kimseyle, buna kulak asmayıp, başını bile kaldırmayan, Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu, bu kaypak kaya gibidir. Hadis 1380 Sehl İbni saattan, Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aliye Allah ondan razı olsun şöyle dedi Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidayete eriştirmesi senin en kıymetli dünya malı olan kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır. Hadis 1381. Abdullah İbne Amr ibne As'tan Allah onlardan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Benim vasetamla size ulaştırılan Kur'an'dan bir ayet bile olsa insanlara ulaştırınız. Sizden önce yaşayan toplumlardan olan İsrail oğullarının ibretli kıssalarından bahsetmenizde de bir sakınca yoktur. Kim bile bile bana yalan uydurarak hadis isnad ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Hadis 1382 Ebu Hureyreden Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu: Kim Kur'an ve Sünnet ilmini öğrenmek için bir yola girerse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Hadis 1383. Yine. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Hidayete, Allah'ın dost doğru yoluna çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Buna rağmen, onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Hadis 1384 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı sona erer. Yalnızca şu üç şey, bunun dışındadır. Bir, Sadaka-i Câriye İstifadesi devam eden, yol, su, köprü gibi yapılar. İki, istifade edilen ilim. Sözlü ve yazılı ilim kaynakları. Üç, kendisine dua eden, hayırlı bir evlat bırakan kimse. Bu üç kişinin defterine istifade edildiği süre sevap kaydedilir. Hadis 1385. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya ve içindekiler kınanmış, basit ve değersiz şeylerdir. Sadece Allah'ı hatırlayıp O'nun hükümlerine boyun eğmekle, ilim öğreten veya öğrenen üç sınıf bunun dışındadır. Hadis 1386 Enes'ten Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlim öğrenmek için yolculuğa çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allah yolundadır. Hadis 1387 Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mü'min kimse, sonu cennet oluncaya kadar Hiçbir hayırdan doyup geri kalmaz. Hayır işlemeye devam eder. Hadis 1388. Ebu Umame'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Alim bir kimsenin Bilgisizce ibadet eden bir kimseye üstünlüğü, benim sizin en aşağı derecede olanınıza üstünlüğüm gibidir. Sonra sözüne şöyle devam etti. Şüphesiz ki Allah, melekleri, gök ve yer ehli, hatta yuvasındaki karınca ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilikleri öğretenlere dua ederler. Hadis 1389 Ebu Derda, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Her kim ilim tahsili için bir yola girerse, Allah, ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Şüphesiz, melekler de, ilim yoluna girenin yaptığından memnun oldukları için, onun üzerine kanat gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta suyun içindeki balıklar bile, ilim adamları için, Allah'tan bağışlanmasını dilerler. Alim bir kimsenin, Bilgisizce ibadet eden bir kimseye üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, altın ve gümüşü miras olarak bırakmazlar. Onlar sadece ilmi miras bırakmışlardır. İşte o mirasa konan kimse de bol nasip ve kısmet almış olur. Hadis 1390 İbn Mesud'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Benim sözümü işitip ezberledikten sonra aynen başkalarına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü artsın kendisine bilgi ulaştırılan nice insan vardır ki, o bilgiyi bizzat işiten kimseden daha iyi anlayışlı ve kavrayışlı olabilirler. Hadis 1391 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Bir kimseye, bildiği dini bir konu sorulduğunda cevap vermeyip gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur. Hadis 1392. Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın rızası aranan bir ilmi, sadece dünyalık şeylere sahip olmak için öğrenirse, o kimse, kıyamet günü cennetin kokusunu bile duyamaz. Cennetin kokusunu bile duymaz. Hadis 1393 Abdullah İbni Amr İbni As, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellemi, Şöyle derken işittim. Allah, ilmi, insanların hafızalarından silmek, Kalplerinden söküp çıkarmak suretiyle almaz. İlim adamlarının ölümüyle almış olur. Böylelikle ortada alim kalmamış olur da insanlar bazı cahilleri önder edinirler. Bu kimseler kendilerine sorulan sorulara bilmedikleri halde fetva verirler ve böylece hem kendilerini hem de başkalarını saptırırlar.